Yere düşmüş sahibi belli olmayan herhangi bir şeyi, para veya değerli bir eşyayı almak uygun mu? Evet. Yani İslam fıkında bu e, lukata. Buluntu eşya. Evet, buluntu eşya. Böyle ifade edilir. Terminolojisinde böyle geçer. Bu lukatanın hükmü. E, yani bulunan her şey mi? Çünkü e, belli bir kıymete haiz, değerli şeyler var. Basit, sıradan şeyler var. Yani bul bulunan buluntuyu... Zayi olmasın. Yani o da bir değerdir nihayet. Az veya çok bir değeri, bir kıymeti vardır. Hı hı. O zayi olmasın. Yani bu da bir servettir düşüncesiyle almak, korumak her Müslümanın görevidir. Peki bulduktan sonra, eğer bu e, ne diyeyim, kısaca, yani kısa süre içerisinde telafi şey yapacak, telef olabilecek, zayi olabilecek, bozulabilecek bir şey ise, yapılması gereken şey ne yapmak? Sahibini arayın bulma şansınız da yok. Fakire, İkramda bulunmak. Peki fakir, kendisi fakirse kendisinin istifade etmesinde bir soru, şey yok. Ama kalıcı bir madde olduğunu düşünün. Yani haftalar, aylar, yıllar da geçse bozulacak bir şey değil. Ama belli bir kıymeti var, değeri var. O zaman ne yapmamız lazım? Sahibi bulana kadar bunu ilan etmek. Hatta bu, bugün toplumumuzda şöyle bir şeyler de Kayıp merkezleri vardır. Evet. Kayıp eşyalarının korunduğu, onların onunla sahiplerine ulaştırılmak üzere yerdiği. E, neler vardı toplumumuzda güzel böyle hiçbir şey bilmiyorsak. Ne diyelim devletimizin çeşitli kuruluşları vardır. Oralara başvurarak bunu sahiplerine ne yapabiliriz? Yani bir insan düşünün parası çalındığını, cüzdanının kaybolduğunu veya değerli bir eşyasının ondan sonra diyelim ki kaybettiğini düşünen insan nereye gider? Bir karakola gider değil mi? Muhakkak. Yani en azından belki bir resmi bir kuruluş işte köydür köyde muhtarlığa gider. Ya böyle bir şey oldu ne olur diye. Biz de bulduğumuz şeyi oralara ulaştırarak sahiplerine ne yapmalıyız? Ulaştırmalıyız. Peki değerli bir şey sahibinde bulamadık. O zaman o kişi adına ne yapmalıyız? Karşılığını tarafımıza beklemeden onun evet. adına hayır Ne yapmalıyız? Bilmalıyız. Sevabı sahibine gitmek üzere onun adına sadaka vermeliyiz. Yani o malı başkasına sadaka olarak ikram etmeliyiz.